بسم الله الرحمن الرحيم إن الخمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نطبه ونطبه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 ya eyyuhalazine amanuttakollahe wakuluğu kavlan الله yuslihlikum ma'amalakum ve yawfirlikum vunulukum ve min yutiyo Allah varasoolahu fakat faza fawzan azimah Amma bat fa inna astaka al hadithi kitabullah wa ahsan al hadji hadji muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharla al amur muhtafatuha wa kulla muhtafatin bida' wa kulla bid'a'tin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 diye burada ayrıca bir şey söylemiştik. Şimdi, duanın adabları bölümünde ise, bu duanın da belli başlı edepleri, adabları var dedik. Bu edep ve adabları da zikrederken dedik ki, yani dua için bu hayırlı, ve duanın kalitesini arttırıyor, kabul edilmasına daha çok etki ediyor ama olmazsa da olmayabilir dedik. Bunları da tabi tertipleri, ilim ecdeyi bunların yapmış,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 Bunun ilk şart olan bir durum olmadığı, illaki bir şart bir durum olmadığı, Kur'an'daki bazı dualar ve Resulullah'ın diğer kişilere yaptığı dualar da açıkça ortada. Fakat kişinin dua ederken bizzat kendi etsinden başlaması Kur'an'da çok çok gelmekte. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi, رَبَّنَا فِرْلَنَا وَلِيْحْوَانِنَا لَّذ۪ينَ bir iman. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışlar.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 Fa'alam anhu la ilaha illallah bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Vastabfir li zambik, kendi günahın için mafir ettir. Ve il mümini yine ve mümin erkek ve kadınlar içinde mafir ettir. Yine Muhaliselâm'da Rabbi firli, ve li Veliman دخل بيت مؤمنا من المؤمنين والمؤمنات. Ey Rabbim, beni ve anne babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkek ve kadınları hepsini mağfiret et. Yine İbrahim Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Rabbenağfirli ve li validayya ve lil mu'minine yemla yakumul hisab. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olunan gün beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Yine salih insanların genel olarak ettiği dua şöyle: Velzine jau min vaadihim yakuluna Rabbana firlena veli ikhwanine lizine sabaku bil Bunların arkasından gelenler şöyle der: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden ölen, bizden önce gelip geçmiş bütün kardeşlerimizi mahveder. İşte bunların hepsi müminin mümine dua etmesinin ne kadar önemli.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 Hatta İmam Bukhari sahihinde şöyle bir başlık atıyor. Dua sırasında kafiyeli sözlerin mekruh olması babı diyor. Yani ilim ehli bunları bile gözden kaçırmamış. Böyle bir başlık atıp şu hadisi naklediyor. Diyor ki: "Dua İbn Abbas'tan dua ederken kafiyeli dua etmeyi terk et." İbn Abbas diyor talebesine. Çünkü ben Resulullah ashabının böyle yapmadığını biliyorum. Yani onlar kafiyeli dua etmekten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 yapmaya zorlamasını duanın icabet edilmesine mani olanlar arasına koymuşlar. Kurtu bir şöyle diyor bakın duada haddi aşma durumundan biri de kitap ve sünnette olmayan lafızlarda dua edip asılsız hiçbir şekilde mesnedi olmayan bir takım müsallarda bulunan kuru lafızlar. Kafirli sözleri seçerek bunları kendisine şiar edinip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 Sahih hadislerde olan bazı kafiyeli dualar rivayet bu rivayetle çelişmez. Zira onlar zorlanarak oluşturulmuş kafiyeler değil. Allah Resulünden gelmiş. Bu sebeple son derece muntazam ifadeler var. Örneğin Resulullah'ın cihatla olan şeyi. Diyor ki Resulullah bakın kafiye. Allahumme munzilal kitab. Seriyel hisab. Hazmal ahza. Bakın sonu hep böyle kafiyeli gidiyor. Yani iyi kitabı indiren, hesabı hızlı gören, düşmanlara mahveden. Bazı riayette evvüzlükten <gülüyor> minel aynin la tedme'u ve nefsin ve la teşba'u ve kalbim ve kalbin la taksha'u. Burada bakın hep böyle sonları kafiyeyle geliyor. O meşhur kunut duası var. Orada e, Misâr Raşid'in okuduğu var. Çok bilirsiniz. Allahümmehdine diye getiriyor. Gerçi hadiste Allahümmehdini Ey Allahüm beni diye başlıyor. Mişar bunu nasıl okuyor? Allahümmehdine Ey Allahüm bizi diye söylüyor. Fark etmez sonuçta kafiye kaybolmuyor ama bu hadiste sabit. Allahümmehdini fîmen hedeyd ve afini fîmen afeyd ve tevelleni fîmen tevelleyd ve barikli fîme ateyd İşte vakini şerr-i maqadi inneke takdi bela yuqta böyle sanki böyle kafiye havası ile geliyor bunlar mesela bu rivayet bu Ebu Davud'da geliyor el-Baan'ın zikrettiği şekilde bu tarzda dualar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geldiyse öylece dua edersin ama sen hususi olarak ayrıca kendin böyle dua ederken kendini kafiyeye zorlamazsın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 Yani dil hataları varsa buna lahm diyorlar. Bu sözlerle dua etmekten kaçılması gerekir. Özellikle bazı manaların değişmesi söz kurusu gündeme geliyor. Harf mahreçleri de buna giriyor. Mesela işte her zaman örnek veriyorlar. Halaka yarattı. Halaka tıraş etti. Halaka helak oldu. Şimdi burada sen üç tane H var. O H'ye dikkat etmezsen mana karışıp gidiyor. Allah yarattı yerine işte tıraş etti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 Amildir. Arapçada amil etken demek. Kendisinden sonra gelen kelimeyi nasb eder. Bunun da nasb alametleri ya zu diyemezsin, diyemezsin. Ya zelcelal demen gerekir. Ya zul celal olmuyor. Bakın o bunu göre Ya zul diyor. Hem ya varınında hem de işletmiyor. Ya zel demiyor zul diyor. Dua eden bir adama rastlıyor. Bunun üzerine ona ismin ne senin diyor. O da leh istiyor. O da şu beyitleri söylüyor ne istiyor Rabbine lahın denilen irap hatalarıyla dua ediyor bundan ötürü ettiği dua dua ettiği zaman da icabet edilmiyor diye ona karşılık veriyor İşte bundan ötürü kişi gücünün yettiği derecede irap hatalarıyla dua etmemeye çalışmalı Türkçe'de bu tabi Türkçe edenler açık net güzel bir şekilde Rabbinden dua etmesi gerekir fakat kişi bu irabı kendisini zorlama sınırlarına ulaşmadan yapmalı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 ve bununla da diyor ki ravi Allah'ın rahmetini yani geniş olan Allah'ın rahmetini kısıtladın. Bunu kastediyordu diyor. İbn-i Hacerallâh Askrani, bu hadisin şerhinde i̇bn Battal'dan diyor ki Resulullah'ın bedeliye tepki göstermesi Allah'ın kullarına merhamet etme noktasında cinrilik göstermesinden dolayıydı. Çünkü şam Yüce Allah bunun aksini yapanlardan övgüyle söz etti. Hani temin naklettik ya Rabbenen firlana